Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba Bu hafta size bir sürprizim var Ama bu sefer gerçekten iyi bir sürpriz Programı zaman zaman dinleme fırsatı olan dinleyiciler ismi anons ettiğimde neden bunun gerçekten iyi bir sürpriz olduğunu söylediğimi anlayacaklardır Bu hafta stüdyoda Nida Ateş konuğumuz Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz buraya kadar geldiniz Aslında belki bir girizgah yapmak gerekir ama ben vaktimiz de kısıtlı olduğu için doğrudan sohbete, muhabbete girelim istiyorum. Ve ilk sormak istediğim size şu. Hüdayin'in bir bestesi, e, türküsünü bestelediniz. Evet bir şey Türkü mi? demek yanlış Hiç değil şey diye söylüyorum. Şey Aslında evet. türkü Form, bir, edebiyat formu sonradan da kullanılmaya başlanmış. Hı -hı. O yüzden türkü dedim. E, sevdiğiniz şairler, etkilendiğiniz şairler özellikle var mı? Birçok vardır ama mesela sizi etkileyen, e, çarpan şairlerden birkaçı... Geleneksel şairler içerisinde e, bahsedecek olursak... ...tabii çok sayıda e, şairden bahsedebiliriz. bir e, Sultan Mahlısı şiir yazan bütün şairler. E, Derviş Ali... E, ...bu tarafa doğru geldiğimizde daha yakın tarihe doğru geldiğimizde... ...işte ucu Hüdayi'ye kadar, Mahsuni'ye kadar varan bir dizi. ondan Onlardan hemen önceki yüzyılda esiri, harabi... Harabiyet. Evet. Esin'in ee, de bir türküsünü evet. çok güzel icra ediyorsunuz. Çok teşekkürler. Çok Sıtkı Baba. Sıtkı çok Baba. Önemli abi. şairler bunlar. Ee, anlamak için baya kafa yormanız gereken, başka kaynaklardan yardım almanız gereken şairler. Ee, sizin tabii ki alanınız biraz daha e, yatkın felsefeci olarak siz onlara daha iyi bir bakış e, avantajına sahipsiniz. Dediğim gibi geleneksel şairler içerisinde çok sayıda şair sayabilirim ama ben modern e, Türkçe diliyle şiir yazan çağdaş şairleri de çok seviyorum. Onların onlarla ilgili de çokça isim verebilirim. Hemen hızlıca vermem gerekirse tabii alfabenin baş harfi gibi Nazım Hikmet'ten bahsedebiliriz. Attilayland'dan evet, Metin Altok, Özdemir Asaf. Oo, Metin Altok. Gerçekten evet, ben de çok benim severim. Çok başvuru şairimdir Metin Altok buna çok sevdim. Özdemir Asaf, Edip Cansever, tabii. Atilla İlhan, Nazım Hikmet. tabi hani klasik kişinin e, sevdiği şiirleri üzerinde tabii. anlaşabileceği şairler ama Metin Altok ve Edip Cansever gerçekten pek çok şair var. Hatta bugün şiir yazmaya dinamik bir şekilde devam eden Şükrü Erbaş da benim evet, çok şükür. beğendiğim şairlerden biridir. Çok sevdiğim de bir abimdir. Denemeleri de belki, çok güzel gerçekten. Evet, belki dinleme şansı olursa Antalya'da yaşıyor. Selam olsun ona e, Dinleme şansı olmasa da... ...bilerseniz kayıt gönderebiliriz ona. <gülüyor> Onun da çok güzel şiirleri var. Evet. E, dediğim gibi Türk diliyle... ...şiir yazan... ...modern şairleri de... ...okumayı seviyorum. Bunu modern sormamın sebebi seviyorum. aslında şuydu hocam. Halk müziğiyle ilgili... ...iş yapan birçok insan... ...belki bu söylediğim Zülfiyar'e dokunmak olacak ama... ...vizyonsuz maalesef. Bu... ...beni bağışlasın bu konuyla... İyi ilgilenen insanlar. Bu vizyonsuzluk insanların yaptığı işlere de yansıyor. Ama sizin yaptığınız besteler, seçtiğiniz sözler ve yorumlar aslında böyle bir arka plan olduğunu gösteriyor ve hissettiriyor. Ben o yüzden özellikle bu konuda... E, sohbete başlayalım istedim teşekkür ederim kendi adıma teşekkür ederim ama e, biraz acımasızız <gülüyor> acımasızız doğruymu yani haddimi anlamda, haddimi aşmak istemem ama bazı esnafına, konularda o bazı konularda ben. bunları dile getirmek söylemek gerektiğini düşünüyorum haklı olduğunuz çok çok yanlar var ama e, işte halk müziği adına bu, bugün geldiğimiz noktada iyi ya da kötü emek sarfeden herkesin emeği aslında değerli Hiç yani en kötü tarafından bakarsak iyi ile kötüünün ayrılmasına olanak sağlıyorlarsa bu bile aslında faydadır. Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. Ben şimdi tamamlayamayacağım, tam hatırlayamayacağım ama çirkinin kötünün tanımlanabilmesinde daha anlaşılabilmesinde bir fayda sağladığını anlatan bir ikiliği vardır. Kendimi zorlamayayım. Belki yayından sonra tamam <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> onu ifade edebilirim. Tamam. O zaman bir Türkünüzü dinleyerek devam edelim mi programa? Memnuniyetle. Şimdi hangisinden başlayalım? Size bırakayım ben. Mükellef mi? Önce dinleyelim yoksa teyyari mi? Ee, bu ikisi de e, Kütahya taraflarında halk içinde e, deformasyona uğramış bir halde bulduğum benim iki türküydü. Siz derlediniz ee, türküleri? Daha önce derlenmiş ama ben bir forma sokmaya çalıştım <Gülüyor> elimden geldiğince şiir yapısından yola çıkarak e, kullanılması gereken ritim mi e, önermiş oldum melodi hattında da ufak tefek değişikliklerle şiire uyum sağlaması açısından icra biçiminde bir yorum olarak der, der, derleme diyebiliriz buna e, içinde öykülerini de barındıran çok güçlü şiirleri olan e, kökleri olan türkülerdi bunlar. Kütahya'da Domaniş ve Tavşanlı'da halk tarafından düğünlerde oyun havası olarak icra ediliyorlardı. Ama çok içlerinde bir ağıt ve dram havası olduğu çok açık. İçinde öyküleri de var. Evet. Ee, biri Asker Türküleri albümünde, biri de Mapusani Türküleri albümünde yer almıştı evet. o kayıtların. Evet. Sade kayıtlardı bir de. Oyun havası olarak icra edilmesi <gülüyor> gerçekten <gülüyor> evet. enteresan. Şimdi dinlediğimizde belki bazı dinleyiciler şaşıracaktır. Hele ki önceden bu türküleri dinlemişlerse. Evet, tayyare türküsü örneğin bir annenin ee, şehit olan yüzbaşı oğlu için iç parçalayıcı Ağıtı'dır. O zaman öyleyse Asker türküleri isimli evet. albümden Tayyare isimli evet. türküyle Oyunu, devam Onunla edelim. başlamış evet. olan. Yeşil dağ düşürdüm Yeşil varınca Ben aklımı şaşırdım Yeşil varınca Ben aklımı şaşırdım Annem göğe bakıyor Teyyareler kalkıyor Annem göğe bakıyor Bakma annem göklere oğlum dağda yatıyor Bakma annem göklere, oğlum dağ dağ Bunun bir oyun havası olabileceğini ben gerçekten tahayyül edemiyorum. Dinlerken bir kez daha şaştım. Evet, türkülerin biliyorsunuz olgunlaşması derleme safhasında çok önemli bir durum. Olgunlaşan türküler derlenmişse tamamlanmış, evrimini tamamlamış haldelerdir. Ve herkes de bunu fark eder olmuş türkülerdir. Hmm. Bazıları evrimlerini tamamlamadan derlenmişlerdir. Onlar henüz değişmeliler, dönüşmeliler. Usta icracılar tarafından biraz daha söylenmeliler ki olgunlaşsın ve derlensin, toplansın yani. Hmm, evet. Fakat bazı türküler işte hala üzerinde tartışmalar vardır. Aslında böyle değil, böyle değil. İşte onlar henüz daha olgunlaşmamış türkülerdir. Bazı türküler de başkalaşım geçiriyorlar. Yani değişim başkalaşmakla değişim çok aynı şeyler değil. Tabii. Değişim gelişime doğru gidebilir. Başkalaşım bence yani gelişmeye doğru gitmiyor Türkünün gelişimi başka hattı bir şey oluyor, başka bir şey oluyor. Başka bir şey olduğu zaman aslında mecrası çok başkalaşmış kendi isminden <gülüyor> müsemma işte başkalaşmış bir mecrası oluyor ve ait olduğu hikayeye ya da ait olduğu döneme ait bize bilgi vermiyor. Bu türkü de başkalaşmış bir türküydü. Yani şiirin yapısına baktığımız zaman... Oyun havası bir, olabilecek bir... Olabilecek bir şiir yapısı değil. Halk böyle hatalar yapmaz çünkü. Hmm. Yani bir ölünün arkasından oynama hatasını yapmaz. Evet. Ama halk başkalaşırsa, eser de başkalaştırılırsa... ...çaresiz kalır halk. Bilmezlikten yapar yani. Hmm. Türküyü yakarken böyle bir hatayı asla yapmaz bir ağıtı oynaması formunda yapmaz. Böyle bir böyle bir örnek yoktur. Varsa birisi bu tartışılabilir tartışılabilir bir şeydir. Bir yerde bir hat bir hat üzerinde başkalaşmıştır mutlaka. Aslında bu söylediğiniz çok önemli gibi geldi bana. Yani, yani aslında üzerinde... çok çok laf edilecek bir konu değil. Çok açık, aleni bir şeydir. Yok mesela Bizim... ben bu bu açıdan hiç düşünmemiştim hmm. bu konuda. Yani sadece amatör bir dinleyici Anladım. bu işlerin içinde Profesyonel olarak bulunmayan biri olarak e, gene de halk müziğiyle oldukça ilgilenen biriyim. Evet. Mesela bu açıdan düşünmemiştim hiç. Benim çok hoşuma gitti bu bakış açısı Heh. açıkçası. Başkalaştırılmıştır. Yani halkın kendisi nasıl başkalaştırılıyor, dili nasıl başkalaştırılıyor? Gene bir şiir örneği, latin bir şairden. işte halkın diline ihanet ediliyor, halkın dili yağma ediliyor aynı halkın parasına edildiği gibi o yüzden aşk şiirlerim çok önemli der bir latin şair ismini şu anda karıştı karıştırırım söylemeyeyim buradaki gibi nasıl halkın parasını, halkın kültürüne ihanet ediliyorsa diline ihanet ediliyorsa halkın kültürünün en büyük parçası olan Türkiye'de bu tarz ihanetler mevcut bazen bilerek bazen bilmeyerek gerek evet. ya da bilmeyerek oluyor zaman zaman ben sohbete biraz da şeyden devam edelim istiyorum biraz teknik bir konu olacak belki ama günümüzde hep böyle bağlama düzeni icra ediliyor hmm. uzun sap da icra, misket müstesat icra edenler de var ama bunlar oldukça sayılı siz e, hem bağlama düzeninde icra ediyorsunuz hem diğer düzenlerde miskette hmm. kara düzende bu aslında oldukça önemli gibi geliyor bana çünkü e, örneğin bir zeybeyi kısa sapla icra etmek pek mümkün değil gibi yani bunu başarıyla yapan arkadaşlarımız var Örnekleri var. Başarılı örnekler var. Fakat e, bu kişisel bir bakış aslında. Yani müzik içsel bir şey. İçsel tatminleriniz tamsa doğru icra ettiğinizi düşünüyorsanız bu sizin açınızdan sizi yansıtan bir icradır. Ve kişiseldir. Ben e, biraz daha yöresel karakter taşımayan bir icraya sahip olduğunu düşünüyorum. Kendi icramının öyle özelliği olduğunu düşünüyorum. Ve bağlamanın her nerede çalınıyorsa büyük bir altyapısı olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Sadece bir akort, bir kültürü temsil ettiğini düşünmüyorum. Sadece bir kültürün enstrüman olduğunu düşünmüyorum. Anadolu'da da zaten bu çeşitlik çok kolay görülebilir. Sadece Anadolu'ya baksanız bile bu çeşitlilik kolayca görülebilir. Kaldı ki e, işte Orta Asya'nın içlerine kadar, Güney'de İran'a kadar, e, Batı'da birçok benzeri sazlarla ...icralarda da çeşitli ve bunların... ...derin altyapılarını görürsünüz. Dolayısıyla... ...bir tek kültüre bağlamak... ...bir tek kültürün icra tarzını... ...benimsemek... ...müzikal icracılık açısından biraz... ...bir hazinenin içine girip... ...sadece incilerle... ...ilgilenmek gibi bir evet. şey... gibi ...geliyor bana. Dolayısıyla onları öğrenebilme... ...arzum vardı. Hala da sürüyor o. Çeşitli yörelerdeki icra... ...biçimlerini... ...o yörenin tekniklerine, o yörenin akortlarına... ...uygun bir şekilde çalabilmek gibi bir isteğim var. Aslında iktisat mezunusunuz. Evet. O, ona rağmen. <gülüyor> evet, uzun, uzun yıllar oldukça. ben Ege'de yaşadım. Dolayısıyla biraz davul zurnanın ve oradaki bağlama icrasının etkisiyle... E, ...Zeybeklere de öyle bir yaklaşımım var. Evet çok. Albümlerinizdeki mesela ben susadım sular isterim. Python geldi meyhaneye dayandı. Bunlar da gerçekten çok güzel icralar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir türkü daha dinleyelim mi? Devam edelim mi? Olabilir bir başkalaştıralım. <gülüyor> Biz de şeyimizi, e, mecramızı e, e, Dost Kervanı adlı bir karma albüm evet. çalışması Get, yapmıştık. Ben. Orada da evet. bir Sivas türküsü söylemiştim. Çok sevdiğim bir Sivas türküsüydü o. İkisi de Sivas ee, türküsü evet, aslında. de Sivas türküsü. <gülüyor> Hangisi? E, akşam olur karanlığa Karanlar kalırsın. Onu mu dinleyelim şimdi? Hocam? Onu bir dinleyelim tamam. bakalım. Şimdi Kılavuz isimli Dost Kervanı 2. Evet. Den, akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa dalırsın Akşam olur karanlığa dalırsın Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin sevdal gelin Koyup yad beni koyup ya dellere varırsın beni koyup ya dellere varırsın sana zulüm bana ölüm değil mi oy gelin gelin sevdal gel Bana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdal gelin. yoktu oy gelin gelin sevdalı gelin öldürdün beni sarı altın yaptırsam yarin boynuna sarı altın yaptırsam yarın... Dola budum, odası toz olmuş dola budum. Uyan kömür gözüm uykudan uyan. Ay gelin gelin, sevdal gelin. Ellerine elime değdi zaman İster ölüm olsun, ister ayrılık Oy gelin gelin, sevda gelin Öldürdün beni İster ölüm olsun, ister ayrılık Soy gelin gelin, sevdal gelin, öldürdüm ben. Biz Sivas Türküsü dinledik Kılavuz isimli albümden. Ben özellikle kendim için bir soru sormak istiyorum. Önceki sorduğum sorular da kendim için olmakla birlikte. <gülüyor> albüm çıkartmadınız Ömür Bahçesi isimli albümden sonra. Evet bu Karma albüm çıktı. Onun sol albüm yapmadım ama şimdi yani başladım. Kendi besteleriniz çok, çok bir, var. Evet. Babanızdan e, derlenenler var bildiğim kadarıyla. Evet. Bunların sunulması e, bir belge olarak da bulunması arşivde bence çok önemli diye şimdi, düşünüyorum. İşte belgenin ve arşivin ya da ses kaydının biçimi değişmeye başladı. Biz tam o değişmenin eşiğindeyiz. O yüzden bütün müzisyenler gibi ben de ne yapacağını bilmez halleyim. Yani bir endüstri olarak müzik endüstrisi çökmeye başladı... ...ya da başkalaşmaya başladı... Ee, ...programın başında da konuştuğumuz gibi... ...yeni bir mecraya doğru gidiyor... ...çalkalanıyor yani sular çalkalanıyor... ...durulduğu zaman ortaya çıkacak... ...artık müzik ne şekilde insanlara iletilecek... ...ve müzisyenlerle dinleyiciler arasındaki köprü... ...ne olacak... Ee, ...bir endüstri mi olacak... ...teknolojinin yarattığı yeni bir endüstri biçimi mi olacak... ...onu bekliyoruz ama... ...beklerken tabii yaptığımız şeyler... Yeni teknoloji kanallar ve e, araçlar sayesinde insanlara ulaşıyor. Televizyonda yaptığımız bütün programlar şimdi bilgisayar üzerinde. insanların paylaşımlarında ve izlenebilir durumda. Onlardan kendilerine albüm yapanlar var. Benim şu anda internette birçok sanatçının da olduğu gibi benim de çok sayıda görsel icralarım var. Hiç şüphesiz ama mesela albüm kalitesinde kayıtlar olmuyor bunlar. Olmuyor tabii ama işte Maalesef. albüm kalitesindeki kayıtlar da daha sonra paylaşılarak kendi kalitesinden çıkarılıyor biliyorsunuz. Hı hı. Çıplak CD albüm alıp kullanan insan sayısı çok az. Maalesef. Yani paylaşımlarda da zaten kalite düşmüş oluyor. Dolayısıyla bir sektör bir yere gidiyor. Bu nasıl? Bunu önceden görebilen kimse yok. Bu durumda da bir müziyenin yeni bir çalışmayı sili olarak yayınlaması biraz zor görünüyor. Ama buna rağmen ben kendi kendime bir şeye başladım bir çalışmaya. Ben bilmiyorum ben talep Kayıtları ediyorum. Kayıtlara başladım <gülüyor> evet. evet <gülüyor> talep ediyoruz ama işte yaparken çok yoğun bir emek. Hiç şüphesiz yoğun bir, çok kolay değil. Bir firmalar içinde bir maddi harcama ortaya çıkarıyordu ve sanıyorum artık bunu karşılığını alamıyor firmalar. Evet. Emeğin karşılığını alkışla alıyorsunuz da yapımcı parasının karşılığını alamıyor. Dolayısıyla ortada böyle bir dengesizlik söz konusu. Pek albüm yapabilen, albüm yapma enerjisi olan müzisyen şu anda azaldı. Azaldı, evet. Ya da SRG önceden yılda bir, iki yılda bir yapılırdı. İşte dört yıl, <gülüyor> dört <gülüyor> yılından çıktı. O zaman... Ee, albümümüz çıkmadı uzun zamandır. Şimdi sizden bir şey dinlesek canlı canlı. Öyle yapalım. <gülüyor> i̇şte bu da mesela kayıt olabilir. Ben ee, planlamamıştım ama konuştuk. O uzun havanın sadece bir dörtlüğünü biliyorsunuz. Aslında evet. o üç dörtlük. Ben ikisini söyleyeyim. Üçünü de söyleyeyim. Bana, <gülüyor> üçünü mü söyleyeyim. Ee, Söyleyin onu... yani. E, bir de açık radyo dinleyicisi bu gibi şeyleri açıktır yani dinleyici sıkılır mı sıkılmaz mı bu onun üçünün de burada icra edilmesi eğer istiyorsanız zorlamayalım. Onun şeye Bizimiz biraz bağlayayım Karacaoğlan'dan yaptığım hmm. bir besteye bağlayayım istedim. Bir bir sonuncusunu söyleyeyim belki bir diğer programda da üçüncüsünü yavaş yavaş söylemiş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> yani hepsinin tamamını söyleseniz ben çok severek dinlerim. Gizlenir gönlümün tenhalarında Gizlenir gönlümün tenhalarında Sevdan tüte Tüte Tüte Yandırır Ya zaman Görsem Seni şimdi Cemalim deliye döndürür beni, döndürür. larga üzerim bu gönül ya 24. Teşekkür ederiz. Bunu sanıyorum o kayıtta söylememiştim. Yok evet. orada sadece bir dörtlük var. Açık Radyo dinleyicileri adına da ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ ol. Bu babanızdan Bu, alınan evet, bir... Evet babamın e, kaynaklık ettiği benim ondan çocukken duyduğum. Onun da bir çalışmasında icra ettiği, kaydettiği bir uzun ama Sözleri de Mahal Aslan'dan anlaşılacağı... yani. ...adlı bir ozanımıza ait. Ve Üryani'nin... ...nereye ait olduğunu biliyor musunuz acaba? Ben Üryani ile ilgili başka bir şiire rastlamadım. Ben de hiç duymadım evet. da o yüzden sordum. Acaba hani Sivas'ta çok tanınman, Büyük tanınmayan... Büyük bir öyledir. Yoksa. Büyük bir ihtimalle öyledir. Ama hem uzun hava çok güzel... ...sözler ayrıca gerçekten çok yaralayıcı. <gülüyor> evet çok güzel. Sözleri çok şiirsellik içeriyor. Yani sanki çağdaş bir şiirin yapısını taşıyor... Derim bir dereyim çağlar gezerim sanki dere. işte ta ki deryalara varana kadar derken sanki bir halk şairi değil de modern şair gibi görünüyor. Öyle bir yapısı varmış gibi görünüyor. da babanız Sait Ateş'ten bahsetmişken biraz daha üzerine konuşsak. Çünkü Sait Ateş'i açık konuşmak gerekirse bu belki yazık bir şey ama... Ben sizin vesilenizle öğrendim. Doğru, Size doğru. olan hayranlığımla. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayranlık kelimesi Yok biraz. öyle gerçekten yani. Bu fanatiklik anlamında değil ya da bir hast, hastalık anlamındaki hayranlık değil. Takdir Çok teşekkür etmek ederim. benim halimde belki ama. Çok sağ olun. Ama, o yani ama Sait Ateşi de sonradan kayıtlarına ulaşmaya çalıştım. Evet. Pek bir şey bulamadım gerçi. Yani internet ortamında plak satışının dışında pek kayıt yok. Evet de... Babam işte 1960'lı yıllarda İstanbul'a gelmiş Sivas divri ozanlarından o dönemin kendi çağdaşı olan işte Mahmut Erdal, Mülay <gülüyor> Bakarsu, onun hemen öncesi olan Aşık Daimi, onlardan önce olan Davut Sulari, işte Sivas yöresindeki Alimetin var, Feyzullah Çınar var, evet. o dönemin ozanlarından fakat İstanbul'da yaşamayı çok Çabuk adapte olmuş. Dolayısıyla söylediği, icra ettiği türkülerde de yöre karakterinin dışında bir İstanbul leşesi kullanma durumu var. Hmm. Bu sebeple sanıyorum babamın bir kaybı var. Yani <gülüyor> öyle bir İstanbul leşesiyle türkü söylemiş. Bazı yöresel türküleri söylediği kayıtları TRT İstanbul Radyosu'nda kayıtlı olan, e, mali sanatçı kimliğiyle kayıtlı olan kayıtları var. Orada, oradaki söyleyiş biçimi de yöre türkülerini söylerken bile bir... Ozan ağzıyla değil de İstanbul'lu bir radyo sanatçısı ağzıyla söylüyor. Hmm. Dolayısıyla bir aşık destesinin içerisinde bulunması çok zor. Yani ilgilileri, sevenleri falan hala Anadolu'da var onun takipçileri. Hatta sadece onun hayranları olup beni o, o yüzden <gülüyor> fark etmiş olanlar var. Babamın böyle bir handikapı var sanıyorum. O onda bir engel oluşturdu. Geniş kitliler tarafından Tanınmasında yöresel karakter şermemesinden kaynaklanan aslında yöresel icraları da var kayıtlı olarak fakat kullandığı dil ve söyleyiş biçimi biraz daha İstanbullu. İstanbul. Siz de muhakkak çok etkilenmişsinizdir babanızdan herhalde bu. Benim başlama sebebim tabii babam. Hmm. Sizde bir kaydı var ama bildiğim kadarıyla. Uçtu. Evet. Kayıt... 3-4 tane buldum internette. Ne, ben hiç bulamadım. Çocukluğundan beri dinlemediğim bir kayıttan bahsettiğini. Gerçekten mi? Onu dinletirsen çok onu, memnun olacak. Ben onu yani <gülüyor> evet onu seçmiştim. Evet. Uygun görürseniz programın sonuna ayırdığımız bölümde. E, tamam. Bir de tam. önceki programlarda herhalde ben bir uzun hava e, çalmıştım babanızdan. Öyle mi? Evet çokça. Hatırlayamıyorum şimdi adını. Yalnız getirdiğim o kayıtlar arasında var belki bakarsak. <gülüyor> Çıkabilir. Çok sayıda 45'lik plak kaydı var. Kaset kaydı var. Onların içerisinde çok mu? Ben Sivas Ankara'da Sosu. bir plakçı buldum. Oraya sordum. Sait Ateş'in plakları var mı diye. Daiminin birkaç plağını aldım oradan. Hı hı. Var dedi. Buradaki plaklar arasında dedi. Hı hı. Üç kere turladım plakları. Üçünde de bulamadım. <gülüyor> ee, yani evet. ulaşmak istedim. Çünkü hani buradaki türkülerden başka türküler söylemiş midir acaba... Plaklarını bulabilir var. miyim diye. Çok Çünkü o gittiğin plak şu anda adını hatırlamıyorum. Fakat Kale civarlarında bir yerdeydi hmm. ve kendinden çok emin dedi. Sahit hmm. Ateş'i de tanıyormuş. Hmm. Sanırım Aşık hmm. Daimiyi de tanıyordu. Bana biraz ucuza verdi plakları. Biraz ha, sohbet ettik. Daimiyi seveni biz de severiz dedi. Oo, ne güzel. Ama bulamadım maalesef plakları. İnşallah bulabilirsem ilerleyen zamanlarda Ankara'da, İstanbul'da onları da severek çalıyorum. Ben de internet da. ortamında sonradan birkaçını bir, bir, bir sonradan edindim birkaçı kendi plak arşivlerimizin içinde vardı zaten. Sonra bir internette bir satış yapan bir siteden parayla teslim <gülüyor> adresime geldi. <gülüyor> Bu da çok enteresan bir şey aslında çağımızın evet. kilvelerinden. Belki güzellikleri bir yanında. koleksiyoncunun onu saklamasının bedeli ondan daha fazla bence. Doğru söylüyorsunuz. İyi yapmış, ne güzel yapmış evet. biz de. Onun sayesinde edindik onu. O zaman sizden bir türkü daha dinlesek olur mu hocam? Olur.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 Ben kıyamam sen uyandır eşimi Sen varken ya ben kime gideyim Sen varken ya ben kime gideyim Şakı bülbül var umu uyandır yar. Ben kıyamam sen uyandır eşimi Güzelin başında sırma saç olur, sevip sevip ayrılmaz gücü olur. Sen gidersen benim halim nic olur. Sen gidersen benim halim nic olur. Şakıvulvul var. Sen gidersen benim halim hiç olur Sen gidersen benim halim hiç olur Şakı bülbül varum uyandır yarimi Ben kıyamam sen olur Karaca olan der ki Sevda sarıyor Oturmuş bahçede Zülfün darıyor Yitirmiş yollarda Eşin ağrıyor Yitirmiş yollarda Eşin ağrıyor Şakı bülbül var. Ben kıyamam sen uyandır eşimi Yitirmiş yollarda eşin arıyor. Yitirmiş yollarda eşin arıyor. şakı bülbül var uyandır yâri ben kıyamam sen uyardır eşimi. Harika gerçekten. Teşekkür Diğerlerden süzülük gelmiş gibi değil öyle. Sağ ol. Ee, sizin bir de şey Bursa'da yaşıyorsunuz. Bursa'da yaşıyorum. Ee, orada sahne aldığınız bir yer var. Onun da reklamını yapalım istiyorum. Yani. Mekanın adı Reklama hmm. ihtiyacınız yok aslında da Not Şey İstanbul. için söylüyorum e, Meraklı dinleyiciler varsa Gelip dinlesinler Var yani. tabii, tabii. Ben de gelmeyi çok istedim Fırsat bulamadım bir türlü Nasıl bir şey sahne almak Şu bağlamda soruyorum Albüm kaydı yapmayı bazı müzisyenler Pek sevmiyorlar özellikle stüdyoya Gitmeyi pek sevmiyorlar Hı -hı. E, Canlı performanslardan Çok hoşlanıyorlar ben Çünkü müzik, müzik yaşayan bir şey aslında Ben hep şey derim hani zaman yekpare akan bir şey Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da şiirinde söylediği gibi ne içindeyim dış, zamanın ne büst bütün dışında yekpare giranın parçalanmaz akışında gibi müzik de sanki zamana müdahil olmak gibi bir şey aslında. İnsanlar günümüzde bu yüzden de uzun hava dinleyemiyorlar pek diye düşünüyorum. Evet, evet. Geçen haftaki programda ben bundan bahsetmiştim belki tekrar olacak ama insanlar insanlar derken ben de bunun içindeyim tabii yoksa şey anlamında söylemiyorum. Ben beceriyorum da insanlar beceriyor ha. anlamında söylemiyorum kesinlikle. Ben de bu dünyada ve özellikle İstanbul'da yaşayan biri olarak çevremdeki bu hızlı değişimden çok etkileniyorum. Bu yüzden de insanlar biraz uzun hava dinleyemiyor gibi geliyor. Zamana müdahil olmak gibi bir şey olduğundan müzik o canlı performanslar herhalde sizin daha çok, Benim, öyle, evet çok hoşuma performansınızı geldi. iyi gösterdiğiniz yerler oluyor belki de. Ben şahsen tabii öyle düşünüyorum ama işte bir endüstri ürünü olarak... CD ya da kayıt altına alınan eserlerin stüdyoda çalınması gerekiyor. Ama yavaş yavaş teknoloji bunu halledecek daha iyi olacak. Böyle canlı performansların kaydı daha iyi hallerde olabilir. Onlar daha sağlıklı şeyler olacak. Şimdi Albümünün istemeden aslında oluyor hani. işte. Ha. Bizim televizyonlardaki icralar falan çalınıyor radyolarda. Hı -hı. İşte bunlar performans kayıtları aslında. Peki sahne aldığınızda da o canlı performans yaşayabiliyor musunuz? Kesinlikle yoksa? yani şimdi bir mikrofonun arkasında hesaplayarak planlayarak söylemek sonradan düzeltmek üstüne başka şeyleri ilave etmek bir nevi müzik mühendisliği işi. Orada biraz duyguların ötesine dışına çıkıp matematikle ilgileniyorsunuz artık. Birçok kişinin demeyi bir arada onların planlanması vesaire bir, bir iş yani o. Fakat çalıp söylemeye başladığınızda bir dört dakikalık etki şansınız var. Onun tamamını o dört dakika içerisinde her saniyesinden faydalanarak kullanıyorsunuz. Ve karşınızda hemen tepkileri alabiliyorsunuz. Bir duyguyu geçirip geçiremediğinizi anlıyorsunuz. Bu sizi motive ediyor ya da demoralize ediyor. Dolayısıyla canlı performans müziğin içinde işte onun devinimiyle beraber hareket etmek. Sonuçta müzik içsel bir yolculuk. İçsel yolculuğunuzu yaparken planlar yapmamalısınız zaten. Stüdyodaki kayıtların içsel yolculukla ilgili pek ilişkileri <gülüyor> yok. İşin içine muhasebe çok evet. fazla girdiğinde matematik, matematik ölçü kaybediyor. Evet. Şimdi. şimdi Mutsane Türküleri isimli albümden bir türkü dinleyelim. Mükellef isimli bir türkü. Yine sizin icranızdan. Bu da Kütahya yöresine ait değil mi hocam? Evet. Bu da o bölgede yine aynı koşullarda bulduğum bir türküydü. Bu da dönemle ilgili ipuçları veren Dönemin sosyal yapısıyla, dönemin bürokrasi yapısıyla halkın ilişkilerini iyi anlatan, iyi ipuçları veren bir eser. Şiirin içinde kendi hikayesi var zaten. Rezgisi de oldukça etkileyici. Evet. Gerçekten güzel. Şimdi Mabzane Türküleri isimli albümden Kütahya yöresine ait olan Mükellef evet. isimli türküyü dinliyoruz. Efendim künyem yazıldı İlet mezarlığına Gabrim gazı Kapandı kapılar sürüldü de Amanda beyim va efendim künyem yem yazıldı ile sürgün gün yaparlar, amanda beyim vay efendim bu nasıl demi? Kapandı kapılar sür. yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Hatta süremizi de aştık sanırım. Hocam söylemek istediğiniz son şeyler var mı acaba? Ben e, bu radyo üzerinden diğer radyo yayıncı arkadaşlarına arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. E, eserlerini, kayıtlarını ya da emeklerini, icralarını sergilediğiniz insanların mutlaka isimlerini anons edin. Bu onlar için ...yapabileceğiniz belki de... ...en önemli şeylerden biri. Yani artık... ...dünyadaki insan hakları koşullarında... ...taleplerimizden asla bahsetmiyorum. Türkiye'nin... ...standardın eteklerine yaklaşması açısından... ...güzel bir işle uğraşılıyor çünkü. Yani müzik... ...bir duygunun bir hafızanın iletilmesiyle... ...ilgileniliyor. Dolayısıyla... Bunlara destek sağlayan, bunların aracısı olan sanatçıların en azından isimlerini zikrederek eserlerini çalarlarsa saygının alfabesinin a'sını başlatmış olurlar. Bu müziğe, bu kültüre saygının alfabesi bence o icracıların tanınmasına en azından kim tarafından icra edildiğini önemsemek, anonsunu önemsemek noktasında bir takım eksiklikler görüyorum. Herkes için söylemiyorum bunu ama alınması gerekenler lütfen bundan alınsın. Çok teşekkür ediyorum hocam buraya kadar ben geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ben çok, çok mutlu ve mesur oldum. Ederim. Özellikle ilk müzisyen olarak sizi ağırlamak da kendi programımda benim için özel bir şeydi. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun buraya kadar geldiğiniz için. Sizler de sağ olun. İda Ateş'in babası Sait Ateş'in yorumuyla dinleyeceğimiz bir kayıtla bitireceğiz. Sürpriz oldu <gülüyor> Sevindim. Çok sevdiğim bir türküsüydü bu. Uygun görmeyebilirsiniz diye düşünmüştüm. Bu türküyü de isabet ettirmişim. O da ayrıca Çok hoşuma gitti. Çok teşekkürler. Programın sonunda bu hafta sonuna ayırdığımız bölümde Sait Ateş'ten bir türkü dinleyeceğiz. Her zaman sevemezsem seni türkünün adı. Ve bu haftaki destekçimiz Leyla Tayfun imiş. Teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Şu dergahta dönsün yüzüm, şu dergahta dönsün yüzün Her zaman sevmesem seni kanalasın iki gözüm, kanalasın iki gözüm. Her zaman sevmesem seni, her zaman sevmesem seni oğlum. Muradıma ermeyeyim, muradıma ermeyeyim, hak tidarı görmeyeyim, sürüm sürüm sürüneyim, sürüm sürüm sürüneyim, her zaman sevmesem seni, her zaman sevmesem seni. Var. Pir Sultanı asmış olan, Nesimi yi yüzmüş olan, Fatmana ya senet verem, Fatmana ya senet verem, Her zaman sevmesem seni, Her zaman sevmesem seni. Var. Noksaniyi görem nerede, noksaniyi görem nerede? Sen düşürdüm beni derde, muhtaç olayım nerede? Muhtaç olayım nerede? Her zaman sevmesem seni, her zaman sevmesem seni.